İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel Bey. Günaydın Can. Yani Günaydın. Mer mer mer Merhabalar. Evet. Sesliği merhaba. Eyvah ses iyi gelmiyor Can. Efendim şimdi ah, şey, oldu mu? Hiçbir hiç şey duyamıyorum. Şimdi hiçbir şey yok mu? Şimdi ha şimdi açayım? geldi. Ha, iyi ben, merhaba tekrardan. Nasılsınız? Merhabalar. Ufak bir karışıklık oldu teknik karışıklık kusura bakmayın. Hemen öncesinde stüdyomuzda konuklarımız vardı. O sebepten ötürü mikrofonlar değişti ama şimdi hallettik. Ömer madra yok fark ettiğiniz üzere. Can Tombil ve parkettim, beraber. Parkettim. Sonunda, sonunda yönetimi geçirdiniz geçirdi. Yok efendim mi? öyle bir şey. Kendisi biraz dinlenmek istedi. Ee, biliyorsunuz <gülüyor> destek haftası sonrasında bir haftada tek başına yapmak zorunda kaldı. Bizim e, dolaşmalarımızdan ötürü. <gülüyor> şimdi o biraz Neden dinleniyor. Neden dünyası? Evet ha. efendim. Şimdi e, açık gazeteyi yapıyoruz ama kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Karikatürler de Harika. önümüzde duruyor şu anda. Evet bu hafta geçen hafta diye önceki haftaya göre daha durgun geçti diyebiliriz. Fakat yine de boş kalmadık. Karikatürciler çizecek çok sayıda konu buldular. Özellikle de Kılıçdaroğlu'na o yapılan saldırıdan sonra Osman Aga veya serbest bırakılmaları. Hemen ertesinde de Cumhuriyet eski gazetecilerinden karikatürcü Mustafa Kartladı aralarında olmak üzere yani hatıya girilmeleri falan. Derken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ondan ardından 24 Nisan anılması, 25 Nisan falan filan. Bunlar hep karikatürlere yansıyan konulardı. Ama ben önce geçen hafta pazartesi günü İngiltere'de sonlanan bu açık radyo dinleyicilerini de yakından ilgilendiren bir konu yok oluş isyanı. Extinction Rebellion o, Onunla ilgili bir karikatürle başlamak istiyorum Evet efendim ee, İrlanda'da e, yayınlanan Sunday Business Post e, gazetesinin Bol ödüllü bir çizeri var Peter Schreck e, O yeni bir evrim karikatürü çizdi Yeni diyorum çünkü Evrim kuramı e, karikatürlerin Çok e, sıkça başvurdukları bir Anlatım şekli yani böyle en arkada bir maymun ya da goril görüyoruz. Onun önünde uzun kollu e, yine böyle mağara adamı fakat yavaş yavaş insana modern insana dönüşen e, böyle peş peşe sıralanmış. Nedense hepsi de erkeksi bunların e, adamlar e, ve genellikle en öndeki tip karikatürün e, vurucu noktasıdır mesajı ve aynı zamanda lükteyi e, yüklenmiştir. Yeter, Peter Schrank'ın e, karikatüründe durum biraz e, daha farklı. Karikatürün adı Türkçe'ye çevirecek olursak evrim Sonraki basamak Ve bu karikatürde basamaklar Su seviyesinden itibaren Yükselmeye başlıyorlar adım adım İlk aşamada suda bir Sürüngen görüyoruz Kurbağa gibi Bir sürüngen İkinci aşamada Birinci basamakta yani Kurbağamız fareye dönüşüyor Evet bir sıçan daha doğrusu büyük bir sıçan değil mi Cem? Ee, daha sonraki ikinci basamakta bu kez fare maymun oluyor. üçüncüde de e, gorile dönüşüyor. Dördüncü de artık karşımızda o bildiğimiz mağara adamı var elinde kemiğiyle. E, ve beşinci basamakta e, evrim geçinen o tipimiz nihayet gömlek pantalon giyen gözlüklü. Sıradan bir erkek oluyor hafifte göbekli gülümseyen bir erkek oluyor. E, son basamakta işte o e, enteresan o erkek e, durmuş eğilmiş önünde onu öfkeyle azarlayan e, bir küçük kız ve yanında arkadaşları var. Onlara e, kulak vermeye çalışıyor. Küçük kız parmağıyla böyle e, gayet de, e, hiddetti gayet kızgın. Ee, sakın ağa diyor falan. Ee, tabii bu küçük kız aslında ben Greta olarak e, görüyorum onu. Aynı fikirden için. Evet, evet efendim o şekilde görünüyor. Evet. Ee, diğer çocuklarda ellerinde işte bir tanesinin elinde iklim için okul grevi var. Ee, küresel ısınma. Yok. Diyor. Küresel <gülüyor> uyarı. Warning diye yazıyor orada. Ha. Bir dakika. Evet. Evet. Ben bakmadan konuştuğum için benim önümde açık. Şeyler, dinleyiciyle e, e, tamamen e, aynı duyguları yaşayabilmek adına. Öyle mi? E, tabii, tabii. Çünkü e, dinleyicilerimiz de görmüyorlar karikatü. Evet. G Adilen ben de mümkün mertebe bakmadan anlatmaya çalışıyorum. Greta'nın elinde de School evet, Strike e, for the Climate yazıyor. Evet, evet, evet. Evet bir tanesinde de iklim değişikliğini durdur diyor değil mi? Hayır. Stop, e... Hangisi? Evet efendim en arkasındakini stop, arkasındaki climate, stop change. climate change en yazıyor. Evet 3 üç üç evet. öğrenci var. Evet, evet. Evet, evet. Yani burada e, tabii ki artık ebeveynlere de görev düşüyor. Hadi bakalım siz de e, soyurun bu işe diyorlar. Bu karikatür aslında bunu anlatıyor. Evet. E, bir anlamda. E, Çocuklarda da başladık. Öyle devam edelim mi? Tabii efendim buyurun. Şimdi, şimdi hafta içinde 23 Nisan milli egemenlik ve tabii ki de e, çocuk bayramımızı kutladık. E, bu konuda hemen her yıl e, aynı tarzda çok sayıda karikatürler çizilir. Hani büyüklerin makam konuklarına oturmuş olan çocuklar e, bir türlü hicveliler e, eskiler yapılarından ilgili. Galiba Çifrede'de da böyle konuklarınız oldu. E, konuklarınız oturttunuz. Evet efendim. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Talya'yı da da Evet bu yılda böyle güzel karikatürler çizildi ama e, ben bu vesileyle geçenlerde kaybettiğimiz iki iki üç hafta iki hafta oluyor galiba kaybettiğimiz çok değerli bir kartür karikatürcü dostumuzu almak istiyorum kendisi e, Yaratıcı çocuklar derneğinin karikatür koordinatörüydü çocukları e, çok seviyordu onları sevdiği kadar çocukların çocuklar tarafından da çok seviyordu e, tanıyacaksın Can İbrahim Tapa'dan söz ediyorum. Evet efendim. İmza adı Tapa'ydı ve çok ilginç bir fiziği vardı Tapa'nın. E, o kadar ki bütün karikatürcüler onu e, hep çizmek isterlerdi. O da meslektaşlarını hep özendirirdi kendisini çizmeye. E, bana kalırsa Tapa dünyanın en çok portresi çizilmiş e, karikatürcüsü unvanına sahip e, Bence bilmiyorum ama evet. öyle olması lazım. Bu arada Sundar Erdoğan'ı da anmak istiyorum TAPA'yı anmışken. Onu da geçen hafta kaybettik maalesef. İki değerli karikatürcüyü birden yitirdik Arda'da. Arda. Neyse TAPA'ya dönecek olursak o onun bir karikatürünü aldım buraya. O çok sevdiği çocuklar için çizdiği bir 23 Nisan karikatürü. Karikatürde küçük bir erkek çocuğu görüyoruz yine biz e, ifadesine bakarsak e, çok mutlu, gülümsüyor e, yanakları pes pembe saçlar e, sıfır veya iki numara tıraş edilmiş e, küçük bir taburenin üzerinde oturuyor çocuk kollarını da göğsünde kavuşturmuş önünde büyüyecek bir sandık var ki, bu boyundan daha büyük sanki sandığın önünde de e, yaşasın 23 Nisan yazılı bir karton yapıştırmış e, sandığa bir uçan balon bağlamış Üzerinde de e, yine bir küçük Türk bayrağı tutturmuş e, çocuk. Ayrıca sandığın üzerinde e, boya kutuları var ama bunlar e, sulu boya falan değil. Bunlar ayakkabı e, boya kutuları ve evet. ayakkabı fırçaları da var. Çünkü bu bir boyacı sandığı. İşte 23 Disan çocuğumuz da sokaklardaki o ayakkabı boyacı, boyacılarından biri. Ama çocuk yine çocuk. TAPA'yı da buradan davetli almak istiyorum. Merhaba demek istiyorum kendisine. Evet. evet 23 Nisan hemen ardından da 23.5 Nisan geldi. Şimdi nedir bu 23.5 Nisan diye soracaksın. Aslında Dirk Dink'in uzun yıllar çalıştığı o Osman Bey Sebat Apartmanı'ndaki eski Agos ofisi bir hafıza mekanına dönüştürüldü. Hem de tesadüfen o gün bir e, yere gidiyorduk. Tanora'la yolda e, o anne şaşkalar asladık. Oraya gidiyormuş. O mikanın açılışına gidiyormuş. Ve üç karikatürcü bir arada e, bir e, duvarlara karikatür çileceklerdi. E, fakat 23 Nisan, e, 23,5 Nisan adının e, neden konulduğunu da o Grant Tink'in kaleme aldığı çok anlamlı bir makale vardı. Onun adı Olarak onu onu Seçmişler Ben bu ibretlik yazıdan iki paragraf Aldım okuyabilir miyim Vaktiniz var mı Evet efendim var tabi ki Şimdi şöyle demiş e, e, Ranting Kim nasıl anlayabilir Bunu bilemiyorum ama Hem Ermeni olmak hem Türkiye'li Hem 23 Nisan'ı yaşamak Bütün özküsüyle ve ertesi günün Bir parçası olmak bütün üzmüyle Kaç insan bu ikilemi yaşıyordu şu yeryüzünde? Ne anlaması kolay, ne de anlatması. Yazı ve evet. şöyle sona eriyordu. Bir başka severim 23 Nisan'ları. Hem bizim de hanımla evlendiğimiz gündür aynı zamanda. Geldiği girişimiz de 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan geceye rastlar. İlk çocuğumuza can verdiğimiz andır o. Ne 23 ne de 24 Nisan. 23,5 Nisan'dır belki de o an. Yazının tamamını bulursanız tavsiye ederim okumanızı e, e, Can. Evet, çok efendim. güzel bir yazı ve e, işte bu mekanda ilk açılışını 23 Nisan'da yaptı. E, Sarkis Paçacı, Kemal Gökhan Gülses ve Oğar bir araya gelip de mekanın duvarlarına birer karikatür çizdiler. Üçü de çok güzel karikatürlerim. Ben sadece Kemal Gökhan'ın karikatürünü kısaca anlatmaya çalışayım. Ee, karikatürde Kemal Gökhan'ın o tipik çizgisiyle oluşturduğu bir e, kalabalık insan topluluğu görüyoruz. Yani 10-15 e, kişilik bir topluluk bu. Gencinden yaşlılığına kadar e, hepsi dizilmişler e, arda arda. Hepsi de maalesef çok üzgün görünüyorlar. E, çünkü e, tabii ki rantı anıyorlar. Tepelerindeki düşünce balonundan da hepsinin aynı duyguyu paylaştığını anlıyoruz. Çünkü düşünce balonunda ah! Parik yazıyor. Birleştirdiğimiz zaman Parik, ah Ermenici, Ermenici'de erkek kardeş yani veya kardeşim anlamına gelen biraderim anlamına gelen bir kelime. Kemal Gökhan Gürses de burada Ramplingi e olan özlemini hoş bir kelime oyunu yaparak dile getirmiş. 23,5 Nisan'dan 25 Nisan'a geçince de atlayınca da ee, karikatürcü musakart dostumuzun da aralarında bulunduğu Cumhuriyet Eski Gazetecilerinin tekrar hapse girdiklerini öğrendik. Kimse şaşırmadı. Evet. Zaten beklenen bir gelişmeydi bu. Ee, fakat o andan itibaren işte neredeyse dünyanın bütün karikatürcüleri Musakat ve arkadaşları için e, çizmeye, dayanışma adına çizmeye başladılar. O kadar çok karikatür yazılıp e, çizilip daha doğrusu yayınlanıyor ki. Sanırım ileride bunlar kitap bile olacaktır. Hı hı. Ee, ben e, yani bunun içinde e, ayrım yapamadım. Oğuz Demir'in e, 2017 yılında çizdiği bir karikatür. Çok hoşuma giren bir karikatürdür. Ve e, durumu da çok net bir şekilde anlatıyor. E, o karikatürü sosyal medyada paylaşınca Oğuz Demir ben de e, dayanamadım. Anlatılması zor olmasına rağmen programı almak istiyorum. Bir e, deneyeyim bakalım anlatabilecek miyim. Aslında Musa'nın davası ne kadar böyle eski bir davaysa yani gerçeküstü ise bu karikatürde o kadar fantastik ve gerçeküstü tam da Musa'nın ve arkadaşlarının durumu, durumlarını yansıtıyor. Karikatürde duvarlarla çevrelenmiş oldukça gelişmiş bir alan görüyoruz. Bir avlu gibi ama yer gök her tarafta duvar. Ve bu dört bir yanı çevreleyen o siyah beyaz çizimdeki duvarların üzerinde Normal gündelik yaşamlarını sürdüren e, insanlar var. Yürüyorlar, el ele tutuşan var. Hı hı. Durakta otobüs bekleyenler, otobüs bekliyorlar. Bazıları masa başında çalışıyor tepede. böyle. Yani duvarların içinde normal bir yaşam sürüyor. E, ağaçlar yapraklanmış, kuşlar uçuşuyor ama hepsi siyah beyaz. E, bu duvarlarda, her bir duvarda da demir parmaklıklı pencereler yer almış. O pencerelerin o demir parmaklıklarının ardından da e, tanıdık bir yüz var. Musa Kartın e, yüzü bakıyor e, o yürüyen insanlara, duvarların içinde yürüyen insanlara. E, Musa Kartın arkasındaki fonsi tekrar korda zaten e, karikatürde yeşil. Evet. E, sanki asıl yaşam orada duvarların arkasında. Ben buradan çok net bir mesaj alıyorum. Yani e, siz aslında yürüyorsunuz, etrafta hayat sürüyor ama e, herkes duvarların içinde gibi bir mesaj alıyorum. Hı hı. E, ve bu, bu karikatür çok anlamlı buluyorum bu karikatür açıkçası. E, haftanın son karikatürü de Fransa'dan e, geliyor. Robert Russo'nun daha önce de karikatürlerini anlattığım ee, veteran karikatücü Russo'nun e, Gözünden aslında Türkiye'deki basının bugünkü Durumu bir Fransız gözüyle ee, Biliyorsun Can önümüzdeki hafta e, 3 Mayıs günü Dünya Basın Özgürlük günü Kutlanacak hı hı. Birleşmiş Milletler 93 yılında Özgür ve bağımsız bir basın için O günü Dünya Basın Özgürlüğü günü Olarak kabul etmiş ee, Robert Russo'nun karikatü Basınımızın Aynen bugünkü durum bunu bir şekilde özetliyor. Karikatürlü bir gazete dergi bayi kulübesi görüyoruz. kiosk dediğimiz. Böyle kulübenin tepesinde o basınımızın amiral gemisi Hürriyet Gazetesi'nin logosu var. Aşağıda da bir sürü gazete ve dergi teşhir edilmiş. Bir yığın böyle peş peşe sıralanmış. Söz önünde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan duruyor ve izleyicilere gazete ve dergilerin çokluğuna da işaret ederek Türk basının özgür olmadığını kim söylemiş diye Nasıl? soruyor. Gerçekten de bir sürü gazete çıkıyor bir sürü dergi çıkıyor ama dergilere ve gazetelere baktığımızda tamamının baş sayfalarında ne görüyoruz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini görüyoruz. Evet. Dergilerin adları da çok e, matrak aslında. Rusya böyle ilginç isimler bulmuş. Mesela Ottoman'dan gazette, İstanbul Tribune, Anatolia Post, İzmiror, Baklavan Guard, Topkapı The Rock'a Shot Journal falan filan gibi. Böyle ilginç isimler bulmuş. E, hoş matrak bir karikatür. Aslında bizi de çok iyi anlatıyor bir Fransızın gözünden. Benden bu hafta bu kadar. Orada mısınız? Buradayız efendim. Çok teşekkür ederiz de hangi gazete favorim onu düşünüyorum. Daily İzmir orada güzelmiş. Ya da An Anatoly'a <gülüyor> evet. post hadi biraz daha geleneksel de Lokum Tribün de aynı şekilde fena isimlerden değil. Lokum Tribün Baklava şey neydi o? Bak baklava Vanguard. Evet. Baklava Vanguard. Evet. Çok teşekkürler İzher Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar Bugün diliyorum. Hafta görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Açık Radyo Program Destekçisi olun